farz namazları caiz olmayacağından, bunlar yolda oldukları müddetçe, Şafii mezhebini taklid ederek, öğle ile ikindiği ve akşam ile yatsıyı cem edebilir. Yani seferdeyken bu iki namazı, birbiri arkasına kılar. Çünkü Şafii mezhebinde, seksen kilometreden ziyade süren yolculukta, ikindiği öğle namazı vaktinde ve yatsıyı,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 Yatsı vaktinde, akşamı ve sonra yatsıyı bir arada kılmalı ve bu dört namaza niyet ederken, Şâfîî mezhebini taklîd ederek eda ediyorum diye niyet etmeli, yani kalbinden geçirmelidir. Yola çıkmadan veya yolculuk bittikten sonra, iki vaktin namazı birlikte kılınmaz.